Ehl-i Sünnet Mecmuası'nın 15 teşvini evvel 1948 tarihli nüshasında neşredilmiştir. Ehl-i Sünnet gazetesi sahibi avukat bir zatın makalesidir. Ben 1. Cihan Harbi'nde Bitlis mevkiinde yaralı olarak esir olurken Bediüzzaman da o gün esir düşmüştü. O Sibirya'ya gönderilmiş en büyük esirler kampındaydı. Ben Bakü'nün Nargin adasındaydım. Günün birinde, esirleri teftişe gelen ve kampı gezerken zamanın önünden geçen Nikola Nikolovic'e hiç ehemmiyet vermiyor ve yerinden kımıldanmıyor. Başkumandağının nazarı dikkatini çekiyor. Tekrar bir bahane ile önünden geçiyor. Yine kımıldanmıyor, üçüncü defasında önünde duruyor. Tercüman vasıtasıyla aralarında şöyle bir muhavere geçiyor. Beni tanımadılar mı? Evet tanıdım. Nikola Nikolovic, Çar'ın dayısıdır. Kafkas cephesi başkumandanıdır. O halde ne için hakaret ettiler? Hayır, affetsin der. Ben kendilerine hakaret etmiş değilim. Ben mukaddesatımın emrettiğini yaptım. Mukaddesat ne emrediyormuş? Ben Müslüman alimiyim. Kalbimde iman vardır. Kendisinde iman olan bir şahıs, imanı olmayan şahıstan eftaldir. Ben ona kıyametseydim, etseydim, mukaddesatıma hürmetsizlik yapmış olurdum. Onun için ben kıyam etmedim. Şu halde bana imansız demekle benim şahsımı hem ordumu... ...hem de milletimi ve çağrı tahkir etmiş oluyor. Derhal divanı harp kurulunda isticvap edesin. Bu emir üzerine divanı harp kuruluyor. Karargah'taki Türk, Alman ve Avusturya zabitleri... ...ayrı ayrı zamana rica ederek... ...baş kumandana tarziye vermesi için ısrar ediyorlar. Verdiği cevap bu oluyor...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 Hakkınızda kanuni muamele yaptım. Fakat şimdi anlıyorum ki siz bu hareketinizi imanınızdan mı alıyorsunuz? Ve mukaddesatın emirlerini ifa ediyorsunuz. Hükmünüz iptal edilmiş. Dini salahatınızdan, salihliğinizden dolayı şayanı takdirsiniz. Sizi rahatsız ettim. Tekrar tekrar rica ediyorum beni affediniz. Tüm Müslümanlar için şayan misal olan bu salabeti dinliği ve yüksek seciyeyi arkadaşlarından bir yüzbaşı müşahadesine müsteniiden anlatıyordu. Bunu duydukça ihtiyarsız olarak gözlerim yaşla doldu.